Subhanallah Allahu ekber. Peki o zaman şunu da sorayım. Yusuf Aleyhisselam sadık mı değil mi? Emin misiniz? Bakın e emin misiniz? Sadık mı? Doğru mu değil mi? Peki o zaman onların dediğine görelim. Hapishanede kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır diyen, egemenlik Allah'ındır diyen, otorite kayıtsız şartsız Allah'ındır diyen Yusuf Aleyhisselam onlara göre sadık değil. Çünkü niye? Hapishanede hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın dedi. Ondan sonra dışarı çıktı, gitti kafir sistemin içinde, kafir kralın altında gidip küfür sisteminde memur olarak çalıştı. Peki bu onlara göre, haşa Yusuf Aleyhisselam'ı yalancı demiyorlar mı? Hapishanede hakimiyet kaydışı çarptı Allah'ın da dışarıda değil mi siz Yusuf aleyhisselam böyle mi söylediğini iddia ediyorsunuz? Allahu Ekber! Şimdi bunu dedikten sonra Yusuf Aleyhisselam peki ne dedi? İyi dinleyin. Kur'an'ın en çok istismar edilen ayetlerinden bir tanesini okuyacağız. Allah rızası için iyi dinleyin. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْعَضِ Yusuf Aleyhisselam dedi ki beni hazinelerin üstüne getir. Yani beni hazinelerin başına getir. Tamam mı? Yani maliye bakanlığına getir tabiri caizse. Niye? اِنِّي حَف۪يظٌ alim". Çünkü şüphesiz ki ben koruyup gözetecek ve bu işi bilen biriyim. Yani ben ehilim, ben bunu yaparım diyor Yusuf aleyhisselam. Anlaşıldı mı? Şimdi biz bu ayetten siz ne anladınız? Aynı başta söylediğimiz gibi değil mi? Yusuf aleyhisselam maliye bakanlığı olmak istiyor. Yani tabiri caizse kraldan bir memuriyet istiyor. Doğru mu? Bunu okurlar abi. İsmiyle söyleyeceğim. İhsan Şen Ocak namındaki adam, Ebu Bekir Sifil namındaki adam bu ayetleri okurlar. Diyorlar şöyle tefsir ediyorlar. Yusuf aleyhisselam kendisi kafir ki, kral kafir değil onu söyledik. Kafir kraldır. Kafir sistemde memuriyet istedi. e Yani ne anladık bu işten? Demek ki bugün sen memur olabilirsin. Peki o zaman ben şunu soruyorum. Allah azze ve celle da bizleri de hidayet eylesin. Razı olduğu din üzere. Bundan sonraki ayeti niye okumuyorsunuz? Bir sormak lazım değil mi? Yani niye cımbızlama yapıyorsunuz ya Bundan sonraki ayeti niye okumuyorsunuz? Subhanallah. Allahu Ekber Bakın ben size şimdi birkaç şey söyleyeyim Yeri geldiğinde inşallah yine uzun uzun açacağız 72. ayette Allah Azze ve Celle nasip ederse okursak Ben şimdi baştan söyleyeyim belki ölürüz en azından söylemiş olalım Yusuf Aleyhisselam'a 72. 72. ayette ne deniliyor biliyor musunuz? Melik Melik ne demek? Oranın yöneticisi ya Ülkenin yöneticisi deniliyor Ondan sonra 100. ayette Yusuf Aleyhisselam niye tahta oturuyor? Maliye Bakanı tahta oturur mu? Allahü ekber. Ya siz niye Allah'ın ayetlerini ismar ediyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam gerçekten Maliye Bakanı mı değil mi? Bakın bu cevabı Allah Subhanahu ve Teala, bu soruyu Allah Azze ve Celle cevap versin. Ondan sonraki ayet, iyi dinleyin Allah rızası için. Ve kazalika Yusufa fil ard. İşte böylece Yusuf'a yeryüzünde temekkün verdik, iktidar verdik. Neyi vermiş? Maliye değil iktidarı verdi. O maliye isteği sadece içeriye girişti. Başka hiçbir şey değil. Bakın hemen sonraki ayet Subhanallah ya. Okusanıza. Bakın ondan sonra Allah Azze Hoca ne diyor? Burayı da iyi dinleyin. يَتَبَوَّعُ minha haythu yasha Orada dilediği gibi hükmediyordu. Biz Yusuf'a yeryüzünde işte böylece iktidar verdik. O istediği şekilde orada hükmediyordu. Siz bundan ne anlıyorsunuz? Bir yere bağlıymış değil miymiş? Bir yerde memur muymuş değil miymiş? Abi hangi memur, hangi tarihte, dünyanın neresinde istediği şekilde hükmediyor? Ne zaman tahta oturmuş, kim ona kral demiş? Böyle bir şey tarihte var mı? Allahu Ekber. Abi bunlar bunu niye dediğini asura size söyleyeceğim inşallah. Arkasında çok büyük bir şeytani oyun var. Subhanallah Bakın ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, نُصِيبُ bir مَنَّ شَاءُ Rahmetimizden dilediğimiz kişiye veririz. Aynı Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'a verdiği gibi. Şimdi burayı iyi dinleyin. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Ve biz muhsin olan insanların ecrini zayi etmeyiz. Yusuf Aleyhisselam muhsindi. Hiçbir zaman dininden taviz vermedi. Tamam. Hapishanede bile tevhidi anlattı. Hakimiyetin Allah'ın olduğunu anlattı kadınların fitnesinde kendisini ispat etti abileri onu bıraktığında ispat etti kralın yanında ispat etti köleler olarak ispat etti kuyu da ispat etti şimdi bunların niye peki Yusuf Aleyhisselam bu kadar kendisini ispat etmesine rağmen ayetler bu kadar açık olmasına rağmen Allah Azze diyor ki biz ona iktidar verdik istediği gibi hükmediyordu istediği gibi yönetiyordu niye istismar ediyorlar niye Yusuf Aleyhisselam'ı tabiri caizse sabun gibi kullanıyorlar Asura açıklayalım inşallah. Tamam. Bakın, mutezile olan Zemakşeri var. Dil alimlerinden İslam ümmetinin çıkardığı en büyüklerinden, belki de en büyüğü. keşşaf diye tefsir kitabı var. Bakın, mutezile olan adam Yusuf Aleyhisselam hakkında ne diyor? Allah hızası için. İyi dinleyin. Diyor ki, Yusuf Aleyhisselam ülkenin kaynaklarını benim tasarrufuma verin şeklindeki teklifinde bulunduğu zaman niyeti Allah'ın hükümlerini yürürlükte kılmak, hak ve adaleti tesis etmek ve tüm Resuller gibi görevini icra etmek üzere iktidar fırsatı kollamaktı. Yani ne için? Hakimiyet Allah'ın olsun diye. Bak bunu mutezile olan Zemakşeri anlıyor. Bugün kendini ehl-i sünnete nispet eden pislikler anlamıyor. Ondan sonra ne diyor? Yoksa tahta geçmeyi saltanat sevdası için yahu dünyevi arzularını ve hırslarını tatmin için istememişti. İşte Yusuf Aleyhisselam'la bugünkü tağutların arasındaki fark bu. Ahi bugünkü tağutlar senin benim gibi insanın cebindeki garibanın cebindeki son parayı da sömürmek için oraya geldiler. Rahat bir hayat yaşamak için oraya geldiler. Allah'ın hükmünü getirmek için değil. Ya 1950'den beni kendisini İslam'a nispet eden partiler ortada gezinmiyor mu? Hangisi şeriatı getirdi? 1950'de mi neresi 100 sene olmuş Bunlardan hangisinden fayda geldi Pakistan'dan mı fayda geldi İhvan-ı Musliminden mi fayda geldi Ondan sonra Hamas'tan mı fayda geldi Bip vardı Şeyde Tunus'ta 90'lı senelerde %91 ile seçildiler adamlar Onlardan mı fayda geldi hangisinden fayda geldi AK Parti'den mi fayda geldi Mursi'den mi fayda geldi Hangisinden fayda geldi Hangisi bugüne kadar Allah'ın bir tane dediğini yaptılar Allah'ın bir tane hükmünü icra ettiler Hangisi? Hiçbirisi ahim. Allah Azze ve Celle haşa bakın bunlar Allah Azze ve Celle'ye cahil diyen insanlar. Haşa ve kella. Çünkü şunu söylüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin dininde olmayan bir maslahatı bunlar göya buldular. Oraya gidelim. Müslümanlara yardım edelim. Şöyle olsun böyle olsun. Ya Böyle bir şey olsaydı Resulullah aleyhissalatu vesselam Ammar ailesinin Yasir ailesinin ölmesini izler miydi yahu? Ne onlara? Ne dedi onlara? dedi mi ben Darun Netve'ye gideyim sizi kurtarayım Müslümanlar ölmesin Müslümanlar zulüm gelmesin Resulullah dedi mi ya biz gelmesek Ebu Cehil başa gelecek böyle bir şey söyledin mi Subhanallah nasıl istismar edersiniz siz Allah'ın peygamberlerini Allahu Ekber dedi ki sabredin ey Yasir ailesi inşallah cennette buluşacağız Subhanallah peki ben şöyle soruyorum birazcık açık konuşacağım Yusuf aleyhisselam peygamber mi değil mi emin misiniz Bakın ben size bir soru soracağım inşallah. Ya size derken ben Müslümanları tenzih ederim. Mürcelere soruyorum. Peki mürcelerin dediği gibi olsun bakalım. Kur'an nasıl olur da tağuti prensiplerle işleyen, tağutların hükmüyle hükmeden bir küfür sistemine hizmet eden birini örnek gösterir? Eğer gerçekten orası küfür sistemi ise, orada küfürle hükmediliyorsa ve Yusuf aleyhisselam peygamber ise nasıl oluyor da tağuti bir sistemin içine girip de onlara hizmet ediyor? Ya Subhanallah, Allahu Ekber. Bakın onların sözünün lavazı mıdır bu? Diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam peygamber mi değil mi? Onlara göre tartışılır Abi bir peygamber tağuti bir sisteme küfür sistemine girip de onların hizmetçiliğini yapar mı ya o? Subhanallah, Allahu Ekber. Peki o zaman şunu da sorayım Yusuf Aleyhisselam sadık mı değil mi? Emin misiniz? Bakın, e emin misiniz? Sadık mı? Doğru mu değil mi? Peki o zaman onların dediğine görelim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 hapishanede hakimiyet Allah'ın da dışarıda değil mi siz Yusuf Aleyhisselam böyle mi söylediğini iddia ediyorsunuz? Allahu Ekber. Bak onların sözünün lavaz mıdır bu? Ben bunu söylemiyorum. Cık. Allahu Ekber. O, peki Yusuf Aleyhisselam dini anladı mı anlamadı mı? Vallahi onlara göre anlamadı. Niye? Yusuf Aleyhisselam hapishane arkadaşları ona gelip sorduğunda ilk söylediği şey neydi? Ey benim hapishane arkadaşlarım tekre, tek tek tek Ayrı ayrı olan Rabler mi daha hayırlıdır? Yoksa tek olan, gahhar olan Allah mı daha hayırlıdır diye sordu mu sormadı mı? Sordu değil mi? Onların sistemine göre, o toplumun sistemine göre kral raplerden bir tanesiydi. Demek ki hapishanede Allah'ı biliyordu da dışarıya çıktıktan sonra Allah'tan başka Rableri mi kabul etti Yusuf Aleyhisselam? Onların sisteminde çalışmakla. Haşa ve kella. Allahu ekber. Ya bakın Allah'ın peygamberi için neler söylüyorlar ya. Allahu ekber ki bunlar niye söyleniliyor? Bakın burası çok önemli. Bunlar niye söyleniliyor? O küçük bundan daha derin bir mesele var. Allah rızası için burayı dinle. Bu Mevdudinin tespiti. İnanılmaz bir tespit yapmış. Bakın ne diyor? Diyor ki bunu bugün Yahudi zihniyetli insanlar söylüyor. Bakın Yahudi olmak bir ırk meselesi değil. Zihniyet meselesi. Niye? Yahudiler diyor ki ahlaken ve maneviyat olarak çökmeye başladıklarında kendi peygamberlerini pis şeylerle, necis şeylerle haşa ve isimlendirmeye başladılar. Size misal vereyim mi? Yahudilerin söylediklerine. Size misal vereyim. Lut aleyhisselam haşa ve kella kendi kavminden gittikten sonra dağda iki kızı Lut aleyhisselamı içirdiler. Kendi babalarıyla zina yaptılar. Ve o iki kızından iki tane kavim doğdu. Lut aleyhisselam için söylüyorlar. Allah'ın peygamberi için söylüyorlar. Bir tane daha söyleyeyim. Davut aleyhisselam. Bir tane kadın gördü. Kadını o kadar çok beğendi ki. Ondan sonra o kadın da ama evliydi. Ne yaptı? Haşa haşa. Kadının kocasını cihatın en kızgın yerine gönderdi. Adam öldü. Ondan sonra adamın karısını aldı. Haşa ve kella. Kendi peygamberleri için söylüyorlar. Aynısını Yusuf Aleyhisselam için de demediler mi? Çılılçıplak ortalarda kaçıyordu. Ondan sonra diyorlar ki, Yusuf... Cemli kitaplarında söylüyorum. Haşa ve Allah'ın peygamberleri bundan beridir. Yusuf Aleyhisselam gitti krala yalvardı, beni affet. Onun önünde secde etti. Onlar işte yalvarışta bulundu. Beni kurtar bu durumdan. Bunu söylüyorlar Yusuf Aleyhisselam için. Peki niye? Bakın iyi dinleyin. Ay zihniyet aynı zihniyet. Şimdi kendileri pislik yapacaklar ya. Kendileri şirk işleyecekler ya. Kendileri küfür işleyecekler ya. Her türlü Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapacaklar ya. Aynısını peygamberlere nispet etmekle Kendilerinin kurtulacağını zannediyorlar. Allah'a yemin ediyorum aynı bu kafir mürciyeler gibi. Müşrik tağutî mürciyeler gibi. Niye bu sözleri söylüyorlar Yusuf Aleyhisselam hakkında? Şundan dolayı. Ya bak biz aslında şirk işlemiyoruz. Yusuf Aleyhisselam da bunu böyle yaptı. Demek ki Yusuf Aleyhisselam bunu yaptıysa bir bildiği vardır. Yusuf Aleyhisselam yaptıysa ve Allah onu sevdiyse bizi de sever hiçbir şey olmaz. Vallahi zihniyet bu. Allah'a yemin ediyorum zihniyet bu. Kendi pisliklerini bugün örtmek için... Allah'ın güzel peygamberine iftira atmaktan geri durmuyor bu insanlar. Anlıyor musunuz nasıl bir zihniyete sahipler? Kendisini düzelteceğine, Yusuf aleyhisselam gibi tavizsiz bir İslam yaşayacağına, hiç kimseye taviz vermeyeceğine, sadece Allah'a boyun eğeceğine, Allah'ın peygamberlerine iftira atıyorlar ki kendi pislikleri su, orta, su üstüne çıkmasın. Allah azze ve celle görmüyor mu onların yaptığını? Allahu Ekber. Allah azze ve celle bizleri bu insanlarla beraber haşreylemesin. Allah azze ve celle onları hidayet eylesin.